Bir mukaddi mektubim okuyacağım mektub Pakistan reisi Cumhurunda neden değil. Okuyacağım mektub Fahri Kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisler olacak. Okuyacağım mektub Haliki Zülcelal'ın Kur'an-ı Kerim'i olacak onun mektubu. Şöyle bir hatırına gelince Pakistan acaba bize ne yazmıştı? diye dinlediğimiz gibi Halik-i Zül bize ne göndermiş? Ne kadar dikkat istediğini siz vicdanımızda hesap edersiniz. Yani bir kulun yazdığı mektuba öyle ehemmiyet verilir de Allah'ın Habibine gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i dinlemek nasıl olur? Bu niyetle dinleyeceğiz. Yoksa çeşmelerde bardağın doldurmadan orusan, gün yanında durursa kendi dolası diye Çok sohbete oturulur. Çok efendi ziyaret edilir. Kalp kapağı açık olmazsa, Süveyda-i yerunu açmazsan, İçine bir damla girmez. Şu gümlü açacağız inşallah. Adamın birisi tükeninde oturur çalışır mütemadiyen Zübdet-ül tercüma Tercüme soru ayet-ül vesile olan kitap. Sartar bir ders. Tükeni evet, hani neden olsa artık malı fatırı. Yülürken <gülüyor> üstünde gezdiği babanı kaldırmışlarmışmış. Yedi küp altın varmış. Vah! Emrim boşuna geçmiş. Ben buralarla uğraştım da şurayı bir yoklatmamışım. Yani şu kapağı bir kaldırmamışım. Allah'a hazineler, defineler doluymuş bilmemişim iyi gözlere açık gittiği ondan olur ahreti iyi hal ettiği zaman insan idiceğe zaman bu üst kapağını melekler kaldırıyorlar gösteriyorlar işte, işte burası Süveyda'yı, yarın kalbiri aslında Allah'a çok zikretmiyor bura layık olur bura ruhu. Âlemi emirden idi bunlar. Âlemi emirden. Kura sırrıdı, hazineler doluydu. Kura hati hazineler doluydu. Kura ehvay Muhammed Mustafa Allah sallallahu aleyhi ve sellem kademinin altı idi orası. Neden açmalı bunları da? Biri şimdi i Kamil'in miktahını anahtarına huzuruna oturup tam teslim olup da neden açtırmadın da bu onun için diyor gözü açıp böyle yoksa Cüneyd-i Bağdadi, Kudüs'e sırra-ı Aziz gayrette irtihal edeceği zaman gözlerine kapanmış böyle Büyüsü dünyasında soyuyor efendim gözünüzü niye kapanız herkes açardı Rabb'i böyle ne kadar açmam? dedim ben şimdi muradıma nail oldum demiş man olsun şimdi, şimdi gözümüzü bu dünya açalım Allah aşkına evet. kaflet bir bir fantanım dokumuz ne var burada ya kalp bir muzdaya parçası kanın tahliyine vesile olan vasfı ne görür ama benim ilim kalp o değer kalbin üzerinde gönlü var gönlün içinde süveydai yerun noktası var göz gibi gibi göz gibi bak gibi bu rikseslere işittiği o zaman maniple okey vurdun bu burcuna yaş gelir der. Tabii orada sözlerle tesirli sözler buldu mu gözüne yaş getiren o süveydi ay diyor. Oraya kondu mu adam. Hani neydi gelmiş alemi emir'den olduğuna göre alemi hasdan değermiş bak alemi halktan olsaydı et olacağız. Bu alemi emirden göze görünmeyen bir haldır. Onun için mutlaka şu değer zikreden. Rumul beraber olursa zikri olacak. Size direktlik olarak vereyim. Üstazımızdan aldığımı nakledeyim aşamsı gibi yine. Böyle gafiyetle Allah Allah on Nisan bir şey yapmaz. Tehsil şey yapmaz. Aldığın bin, iki bin, üç bin neyse, kalbini, dilini, kulağını bir edeceksin. Yani yaparsana baktın ki tablet geldi, böyle baş yerine Allah'a Allah diye vazife yetiriyorum. Olmaz bunun tersi. İlle bu gönül hatırında olacak, tutacaksın. Hatırında gönlüm olur, süreydi ayı derunum olursa Allah hatırında olur o zaman. O daima Allah hap hızlayacak bir madde var orada. Büyük doğu ne yazdı Gülçük, o Necip Fadıl Kusaköy'ü çekti, kalbin üzerinde bile lafsayı Celal yazdı. Ne gördünüz? Geçen Ama e bir kardeşimiz, Ama e gözü görmez, kocasından soruyor. Meviye gönderdim ben, kalp levhası, şöyle eliminden ile göster bana diyor. Eliyle gizliyor, şuraya elif diyor. Şurayı göster. Lemler bunlar diyor. Şurayı ver diyor. Kocası geliyor, hanım gelmiş ki mutlar gibi ağlıyor. Ne oldu diyor. O lefzayı, celalı, parmak işareten. bu e, ya. biz gözümüzle görüyoruz. Yani Allah'a böyle diyor, Patrasını görüyor, yani resmini görüyoruz, kalbi çekiyorlar. Laf-Sahid Celal'a kalbim üzerinde elif herif ile, ikillem ile, ile, hatırlayınca kalp başlamıştı hamur edeme evet, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Duyarsın. Kalp şikreder ya sen duyarsın. Duymak mak var. Çünkü bir şeyden korkarsan, kopuşursan, nasıl kalbin çarpar, küt, küt eder, onun gibi duyursan, ondan sonra hafifleşir. Hafifleşince zararı mı olur, daha koyun açır. Telvin halinden, şimdi burada tabi yettiği insanlar var, telvin halinden temkin haline döner. Ve tayipleri tütsüz değiştirmenin manası yok der yani üstazımız. Kök versin. bir kefeni yaktı mı şöyle kefeni? Yoksa kömürü bir acı cücün gelir. Ondan sonra <gülüyor> alaf olur. Kefende herhangi bir yakacak öyle alaf bu ikisi de vazife görev mi göremez? Bu ikisi de tehlikeli hal. Ya şir oldu kaldı temkinleşti ve kümür oldu mu Kahve ne kahvene bisteceğin zaman diyor Efendimiz söndürdün mü? Elin yanmaz ne gitmez bir solukta bişer. <Gülüyor> Kalbi ilk izlik ederken sol memesinin altı rabutayı çok yaparsa batar. Baktığı zaman lefayif değişir. Ondan sonra acelede gitmem. Üstadı da duyurman bunu. Ondan sonra acıdan sonra küt küt küt küt küt küt o Süveyda-i sana duyuracak şekilde Allah'tır. Celle Celalem. Böyle kıştan bağırma çığırma olmaz bizim talebi. Yani kendi kulağın duyacak kadar. Allah Allah Allah duyalım gel kalbimize yani dilimiz kalbimiz kulağımız biliriz Allah Allah Allah Allah. Men gal Allah Rafi kalbi Rıvallah fahs muhfid darina Allah. Men gal Allah men gal Allah. ''Men <mengenafi> ke kalbi Allah, fe muhînuhu fiddârînî Allah'' ''Bir kimsenin dili Allah'tır, kalbi ile Allah'' derse de, ''Muhînî benim'' diyor Allah, yardımcısı ben ve Halen meleklere bile duyurmam ben onu. Yarın huzur-i ilahiyeye gelince o letaytların çalıştığı, bütün sevaplar yazılmış, kurulmuş, kurulmuyor, tervasyon bitmiş, günah ağır geliyor diyor. Allah'ımız benim kendimde O'nun bir alali var. Biletlerin de duymadığı hafif zikir yaptı içi. Gümlü Allah zikretti. Koyuyoruz. Bir tecrübe koydu mu? Dizlerim kaldı diyorlar diyorlar. Hepimiz Allah diyoruz. Elhamdülillah. O sesefah etmiyorum. Şu dilimin döndüğü kadar. Ama sökensizsiniz bu işi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sâmi'in olmak da, benim böyle bir şey konuşamam. Çocuklarım rica eder konuşamam. Hangi siz konuşturuyoruz? Oturduğumuz böyle kalp açıldı. <gülüyor> Bu el kalbi e, kensullah. Şairin kalbi Allah'ın halinde. Ne isterseniz var demiş Abdülkadir İlhan Efendi. Bizim hazinemizde ne isterseniz var. Çünkü Allah'ın hazinesi kalpler. <gülüyor> Onun için yavaşım. Yani isteyen, isteyen insan kumaşın iyilerini alır. Sermaye, istiyadat, kabiliyet, teslimiyet. İyi olur da geldin de sefer sohbet geldi kendine. Onlar mı söküyorlar? Değil de Allah. Togaklar da Allah'ın, gümün de Allah, hepimiz de Allah Yani vaziyeti gören bir attırmış. Biz vasıt yani şey. Onun için iftihar edenler belasını konuşuyor. Ben aratan hepsi, fakat aratan sırına sırrına mazhar olmazsan konuşmak zor. Yani konuşmak zor. Onun için biz haddimizi bilmediğimizden konuşuyoruz, karşımıza çıkıyoruz. Allah, dile gelin. Gelip tarif başta yazdı. İmza eder etrafımız cilde alimler. Alhamdülillah konuşan evet, bu yaptığımız mıdır? İstazımız konuşun diye davamış konuşuyoruz fanatiksos. Bu nasıl bir şeydir? Canım ağzı. Bu da sizce ne yaptığımız iki tane de lem var eski yazı bilenler bilir bir elif var iki lemler var lemler tarifte mübalağa için bunlar da tasayır oradaki hiç aslilik bilen Allah Allah bu nişan Allah ciddiyle şey bu böyle olunca olaylık var bizde. Nasıl kolaylık var? Nefesimiz de Allah'tır. Yeter ki gafil Hayvanların nefesi de Allah'tır. Hepsini ona göre ha halkettir. Hoştur bir hayvanı. Senden en iyisi de verir. Arabi Kudüs'e Sirrahman Aziz Efendimiz buyururlar ki en çok Mevlas'ın zikreden taşlarlar topraklar. Ondan azıcık daha az zikreden ağaçlar. Ondan azıcık daha az zikreden hayvanlar. Onlardan daha çok az zikreden insanlar cinler. Biz en azına geliyoruz bu zikrede. Onun için Efendimiz bırakırlar <gülüyor> ki kalbimiz çalır. Az zikretmen daimi Allah diyorsun, diyorsun oran. Bütün lataif dursun. Bir kecik kalp Allah'a ahd ise yani oradaki kabirde çürütmeyeceğim o kolomu kabirde çürümez. Tabide de çürümez. Ne diye? Yani, Eşrafı ümmeti hameleti kur'an ve ashabu değil. Ümmetimin en şereflisi hafız olanlar, okuduyla amel edenler bize işte geceleri ihya edenler. Kalp geceleri ihya ediyor. Sen uyanma o zikriler. <gülüyor> Bir saçı zikri değiştirirken, kalbi ruha değiştirirken, kalbinin zikrini iki şeyle ölçtürür efendimiz. Birisi kafirlerin içinde de Allah'a zikriler gömül. Sen düşündün mü? Kıskır. Ne zikrilerin içeriye. Kalp ihya ederdi. ''Sakin sizin vücutunuzda bir muzda et parçası var.'' diyor Muhammed Mustafa. Sallallah. O hayata kavuştu, sahat buldu. O bütün vücut sahat buldu. O fesade getiyse bütün vücut fesade gitti. Lokman oğlum, Kürsülerde hocalar bizim de aynı derdiler. Lokman oğlum, hayvanlardan iki ağza getir, en iyilerinden olsun iki getir en kötülerinden olsun bir hayvanın e, parçalarından 72 tane lisanıyla kalbini almış gelmiş. Buyur baba. <gülüyor> en rimatlı bu mu oğlum? En rimatlı. Bize en fenasını getir. İbret, en giz bize bunlar. Koşmuş bize en tenasını getirmiş yine diliyle kalbini getirmiş. Buyur baba benim. Oğlum iyi sen de bunu getiriyorsun, kötü desen de bunu getiriyor. Kalbile dil iyi oldu ama bütün vücut iyi ol. Sahat burada Peygamberimiz hadis misal veriyor mu? Kalbile dil esad edebildi ise bütün vücut esad etti. Çünkü merkez ilmumidir kalp. Orada iman var reisi Cumhur, akıl var başketin. Bütün şubelerine iyiliği dağlan bir alemi ekberdir insan. Alemi ekberdir. Bu alemden büyük efendim diyor o bileyim o marifetnameyle yazan akşı ağzamın evi birer birer parçale ayırmış görün kitabını. Öyle der mi kardeşim? Parsellemiş bütün. Öçmüş. Santımlarıyla ölçmüş, parçalamış. O bu Süveyday-i Derun kalp noktası yaptı ona. Çünkü Üstad Uydun tarifini tarif ediyor. Şöyle bir camilerde topak bir ayna aslı ortasında. Bakın ona. 10 bin cemaat deste hepsi içinde bütün ağaçlar <gülüyor> ortalarda içinde. Her şey içinde o camiyi tüm içine alır o. Üst üründen de alır, üstünden üründen de alır. Altında <gülüyor> topak. Efendimiz buyurdular ki, kalpsü, veyday, yarun, vezbübeğe gibi nokta topaktır. Arşı, püsü, levhu, kalem, dünyayı, ahireti gösteren bir noktadır. Bizim kiramete meynimiz yok, yalnız iştahımız hiç emritmez ve duyurmaz bile. Biz uza şimdi suhurat olursa, vermeyin, dünyaya aldanız, buradan kalırsınız. Bu kadar aleni ikter olan takbilde var. Hepimizde var. Bizim de katledde olanı var. Açmış dört yüz yedi iklimi şehirlerindeki var. Efendileriz de insan biz de insan. Nasıl vargımız? Yirlik ülkeyden daha fazla. Bak o da insan biz de insanak. İnsan var, insancağız var. Hoca var, hocacağız var. Hafız var, hafızcağız var. Doktor var, doktorcağız var. Adam var, adamcağız Herkesin bir cağızı var. Bir cağızı. Onun için bir taklidi değil biz bizi tahkik etsin inşallah. Yani önümüze diyorum ben kendimi katıyorum. Hetsiz olsun yok şöyle şeyleri düşer. yani şöyle üşkülleri giyersin biz. Bir, bir müttegününle hakime anlatıyordu kılavuzumuzla biz de varız Allah rahmet eylesin. Adana'daydık. Askerlerine gelmiştir. Efendimiz gönülü anlatıyordu. Kalbi anlatıyordu. Ömer bile bir defa İstanbul'da Ömer Bey Efendimiz'den, estağfirullah, bismillah, ve nehnü akrabu ileği min haddi veriydi sorduk. Efendim, Allah Allah Allah Allah. Efendim, şah damarımızı zannediyor, hayır dedi. Kalbin yanından geçen bir damar, o kalbetçe yakın dedim. Ve nehnü akrabu ileği min haddi derim, damarı, e, semaya doğru giden, murakaba zamanında... Yani tilsiz diler gibi semale giren bir, arş-ı ağzıma varan bir damar o. Bekade. Ne İbrahim Eken Bey hoca var. Bilirsin, o kayserat. Orasımız bilirsin. İbrahim Eken Bey, vallahi diyorum. Allah'a kesvesiyle emin ediyorum. İfarla konuştuğu bir türlü efendimizin yanı anlayabileceklere kadar bir kelam var. Herkesin cimriyesine göre inerlerden konuşurlar. Ama bana 45 dakika konuştu, vallahi Bağdat'ta ilahiyetten mezunum, Bağdat'ta var, tasavvufum var. Kim cihetten bütün okuduğum kitabı kulağa ettim, buyurun bunları okudum. Yani böyle küçük, yani, elimiz alim, değerli üste diyenlere... Böyle inkişaf eden İzmir'e gösteriyor kendini. Adana'dayız. Adana'da, Adana'da gümlü böyle haber verince ayaktan yukarıya çıkmış. Kafadan da aşağı inmiş. Orta yerde muallahta kat diyor. Yani şu ayak yukarıya çıkarmış. Orada ayna gibi aslı. Yukarıdan da aşağı inmiş. Kafadan da. İkisinin ortasında parlamış bir Cevahirdir o. İman, i̇man var içinde. İrpan var içinde. Huzur var içinde. Züktür var içinde. Nedünniyet var içinde. Kenzullah var içinde. Beypullah var içinde. Arşı ağzım var içinde. Efendimiz vasf sizin burada da var bir etkiklerimiz herhalde. Ömer Bey'le kardeşiniz bilmiyor. Efendimiz'e yazmıştım bir şey bizim Havuz Ahmet abi bilir durmuş onun ya. Allah rahmet etsin ya Rabbi. Yani tabi nur olsun inşallah. Anıldı şurada. Ona böyle bir yeni mahsul yok mu okusam dedi. Okudu çocuğun muhrib sesi vardı. Başka etkiyetlerini bilmiyorum da siz de çok duydunuz ya. Allah'ın indinde kalbiyo zannettim semanın gedri karşı azam olmuş sadrı dışına kurban olduğun diyeceğimler belgeller burada şükürden nasıl vasfetmişsin canım benim? ben dinde birini vasfedemedim ben bilemiyorum da hayaldan vasfediyorum ah bile bizden 45 senedir Efendimizle görüşürüz 45 senedir her görüşümde ayrı bir alemi var Nasıl tarif edeyim? Ayrı alemi var. Yani Allah gözlerimizi aslında, der. Kudret sürmesi çetsin gözlerimize. Baktık ki ikna işi zor. Efendimiz yani gümlü anlattı anlattı da ikna işi zor olunca gözünü yıktı. Biz de gözümüzü yıktık tarif edememişti. Sırrını ipşa edememişti. O nasıl büyük olduğunu, alemi ekber olduğunu anlatamam ben bu işte? Allah işte azımızın mantığını müstehadesin. Size böyle gösterdi. Yine oraları kapattık bir su kaynayan girleri çımanta döktüm. Ben üstüne çıkmadım. Ne sıyım kaldı, ne tuzum kaldı, kaldı. İşte görüyor musun? böyle yoruyormuş, karşınızda böyle halsı mücdim Hepimizden güva rica ediyorum. Bilmem efendime anlatıyorum. Efendim şu çok macifleştim. Eski şunca günahım oldu bir ercih hasta karşımda. Utanıyorum Allah'ım. Yok bir şey yok. Bir yıldır nerede olduğunu bilemiyorum. Tevazuundan bilmiyorum. Esnaf diyorum. Sizin en bittiğimizin ayağı natural olacak şekilde. değil. Bakın yani, ne yapayım, anlatamıyorum. Halimi anlatamıyorum. İyisin diyorlar. Ben iyi değilim diyor. Geriimin aslı var. İşte Yahya'nın sen gelece sohbet ettiği Allah aşkına havas etmelik. Yani. Halimi bir sen olsun. hocamız şu dayı. Ailesi vefat etmiş de babam daima o misalı söylerdi. Ama efendi Hacı Esad abim elbiliğinin kıymetli ihba halifesiydi. Efendimiz herkesin ismiyle halife denildi, onun Şık Mustafa ismiyle verildi halifeliği. Allah ismi anıldı, kabri pür <gülüyor> Bütün geçmişlerinizin hepinizin annesi babası hatıra geldi. Hepimizin annesi babası akrabayı talukatı da çaldı. Kabilleri kürnürsün. Şimdi asıl onlar faydalansın bu sohbetlerimizden inşaAllah. Oh. Kulasayı kelam, ifade-i mer'am, Mevla rızası. Gösterişe aldanmayalım. Gösterişe kanmayalım. Aldı Efendimiz ta eski aldığımıza döndüğüne diyor. Yani baktınız ki baktınız ki kuran Kerim köymüş. Ev öldenle de çalışıyordu. Gönlümüzde bir açıklık vardı. ne bat da parlağını. 21'i okuyup okuyup şuraya koyuyorduk. Murakabada kalbini açtığımı derhal arçı ağzıma ulanıyordu, oraya kapanıyor Nasıl ceryan gibi böyle fiyoz, ahkı ilahiye dökülüyordu. seni bir dövşeklik geldi bize, ne oldu buna bilmiyorum. Sözün ihmandan sorarım, özürleri, rabı mevki yapamıyorlar, rabıtayı müşkideyi tutturamıyorlar, acele ediyorlar, tezgik akıyorlar, gömrü doyurmuyorlar, insan hamlaşıp geliyor. Onun için Bismillahir-i Teala eskiye dönüm diyorlar. Yemin istiğfar okuduğu muhri, günahlarınızı kayıyor gözünüzün ona. Estağfurullah al estağfurullah al estağfurullah al-azmim. 21 diye ara Richard Nahfuz, Nahfuz. La El-Melikul Hakkul Mubil diye ara Allah'ı görüyor gibi. Hacı Eskal Efendimiz, böyle yapmazsanız lezzetini alamazsınız. Hani Hacı Bey derseniz benim gibi yaparsanız lezzet gelmez. Salevati şerife okursana mutlu cihanı yanına alarak fahri kâini akıla diz düz alırsın. Allah'ınla salli aleyhissaluhu'na muhammed'e alayiz. Dayandırmaz dersimizin reçetesi de bizi idaride hastalık koymaz. Yalnız kullanış tarzımız iyi olmadığından. O aç karnına iç demiş, o tok karnına içiyor. Içine. Aç karnına şafağıla hacet kapılarının açık zamanında Oğlum isteyen yok mu vereyim diyor Allah o zaman. Hemdir. İsteyen yok mu vereyim diyor. Ehtiyacı olan yok mu dua etsin kabul edeyim diyor. Yani rız bunda ne dağlan manevi rızık dedik. Çok mu verir? Acak kafaları acakır. Bunları tazeliyelim dinler inşallah. Tazeliyelim. Geçenler içerisinde ruz sohbet, çoğu bu kadar da vardı. Konuştuk sabahla cani tibirden çıplancı, iki genç kelime geldi. Allah razı olsun hacılar dön bir yer sohbet. Biz okumayı bilmiyoruz. Sükunet olacak. Yerin karanlık olacak. Göz açılırsa havatır, çoğalır. İşte onun göz ayı getirdilerden şu perdeye İstanbul'a atılmış. Yani göz tam kapalı olacak. Şükür <gülüyor> açılacak. O mürakabada ne de Efendimiz Sultanımız sevgilimiz, Allah önümüzdadır. Ay Ay Defterinden ayrılmaz. Ay Ümmetinden ayrılmaz. Ay Hizmetinden ayrılmaz. Ay Maşallah beraber haşke Cenneti a'laat cemabullah hazretleri ken beraber gider. Âmin. Kaşeriye davatizullah ediyorlar, Hacı i eshadî derdîye Buyurmuşlar ki ben ihtiyarım 85 yaşındayım. Şimdi Efendimiz'in yerinde kaldığı gibi o yaşa gelmiş. Efendim öyleyse sel halifemiz Salih Beyebü'nden Peki diyor. Adana'ya geçerken Kayseri'ye uğrasın. Şöyle insanlar bir, bir şey olsun. Yani i̇spatlı olsun. Peki diyor. Üstazını Kayseri'ye geldiği zaman ulema arasında Selman-ı Farisi'yi gibi bilişemiyorlardı. Yani nasıl sultanım? Bundan 50 sene evveli. <gülüyor> İyi alın, mut alın. Geçen Urfa'ya vardım. Üstadımızı vasfetmişsin. etmişsin Konya'da. Nasıl doğdu, nasıl büyüdü, nasıl kurban geldi dümre yaptı da kesti annesine Sızıveli'den ne dedi? Birbir anlatmışsın. Urfa'da bu bantı gelişiyorlarmış. yollarmış. Sesinden sesini anladılar. Sen misin yan yalı arkadaşlar? Konya'lı kardeşimizin birisi bu bantı verdi. Aşan bütün durumla meşgul onu alıyorduk kaplaklar. Evet, aldırmam ama. Ne miyizden bir diyorlar. Kendini de Evde silavatta. Türkçe herif, yap, konuşma, zarfın ne yap. Yani ya iş değil, yok, yok, Türkçesi yok, başta. Bir gün mektebim yok benim kanaatim. Bir günce ev medresen yok, ne yapayım kardeşim. Yani cahil büyümüş bir adamdan ne istifade Bakıyorum sözümün bağlantıları ne, her kötü kötü geliyor. Yakışıksız geliyor. Allah'ını söylesen, al Ramazan için, sivriyetsin, duymayın şu kaba hep kötü kötü geliyor. Yakışıksız geliyor. Allah'ın seversen al Ramazan'ı sürü etsin. Duymayın şu kaba adamı, yubaz adamı duymayın daha iyi. Onun için kardeşimiz siz dikkat edin. Şimdi alanlar dua ediyorlar. E, Allah'ın üstadınıza da Fahşeri'ye gelince Hacı Hüseyin Efendi hocam bu ah sakal mühtüyü ya. Hacı Hüseyin misafir oluyor mu? Ya, misafir oluyor. Son efendim. Akşam Kayseri çok soğuk. Evlerinde ötüydü o zaman. Pari varmış, yok. Bağlamın Her şeyi buyurayım da, yani şey kalmadı. Efendimize bir soba yakacak ya sabahla erkenden varmış ki üstadımız. O Kayseri'nin şiddetli soğuğundan hüsletmiş, <gülüyor> o e, gömleğini giymiş, ayağını giymiş, e, fa, e, şey, miltron falan giyerken, aman efendim bu nedir? Ne diye haber vermediniz? Daha mi efendim? Daha delavan mı efendim? Ben Ben su ısıt saydım, Kayseri çok şiddetli soğuk, nereye gülübettiniz? Efendim, ha, sen soğuk suyanın içine Her sabah dersini kusuyla yaparım. Bir büyü, bir yeri var, durmuş o Yani bir büyü, büyüklü, onun senden fa fazla bir fanı gödülen yerleri var. <gülüyor> Bayeci bir İslami politikası Rahul Aziz. Bir gün dersinde hüsleler, edeb fısalesinde de var. Arzını gül suyuyla yıkar da ondan sonra Mevlamı zikrederdim. Şu ağırza Allah zikredilmez diyerdim. Tarkan ağırza. Yani bu da edeplerinden var. Neyse, sabah yaktım diyor, dışarıya çıktım, kakiye bir vuran var. Bir de daha sabaha bir iki saat, üç saat var bilinen olmuş yine ses değil Vardım. ya kızım bir şey mi vardı kadın sesi <gülüyor> hocefendi hocefendi uyarıyor ya kimsin bilen mi kadınım hocefendi evimizdaki müsabir hiç gözüm uyku tutma adam ben pencereniz evimize karşı geldi odamızın üstünden Arşı ağızlığına kadar bir dürek dikildi, böyle birşey, akıyor suyumuza. Üstazımız bu, daha elli seneyip dedi, şimdi de nasıl tarif edeyim, bırakayım be. Buradığım Halkşehir Efendi'nin hemen, Allah ümmetinden ayırmaya var. Bütün üstazlarımız ahirete gitse beraber, dünyada dursa da bizimle beraber. Bundan müstehiata kalacak bir şey yok. Şimdiki hayatında kılıç kınında, Allah hayatını değiştirdi, kılıç kınından çıkmış daha sü açlıkerler. Yeter ki sen bu sırada babama diyor nasıl rabı edeyim, lazım sana, yanıma mı getireyim diyor, Yoksa yanınızda mı varayım, yumunu mu getireyim, kap kanağıma açayım da kıyıda ah, ilahiye nasıl dökülsün? Bırak usta herhalde her hutbu cihan şaktan doğan güneşe bende. Şaktan doğan güneş, nusursuz pencerelerde bulanık ve yağmur olduğu halde, şimdi şöyle kusursuzlar basılır, nefis alakterisi oturuyor. Yeter ki gümül, gümül pencereni aç, iyi inan fiyozat içine böyle ahmaya başlar. Tabii ki. İşte günler bu, vaziyetler bundan ibaret. Yalnız ahiret gereğine bu perdeyi kaldırmadan gitmiyorum. Yani inşallah lepafiflerimiz açılsın, yolumuz ekiyorlari ilahiye saçılsın, saçılsın. Üstadım, Üstadım, buyur. Ben eski lezzeti anlamıyorum. Yani sayfada intisar ettiğin zaman, şafakla çok ilken bahardım, Kim başka bir alemdeydi, senin şu deliklerin benim gönlüme de dökülürdü, niye dökülmez gibi? Üstazımız hiç şeyde bana da hiç şeyden, ne kızartsanızı yazdı, ne? Hilaf-i şeriatlar. Şeriatta mukarip hareketiniz var, mutlaka onun için seyir duruyor. Yani ondan duruyor. <Gülüyor> Yok efendim, şeriatın düz mü? E, dokuz yaşındaki kız çocuğumuzun başı ötülü mü, açık mı? Açız efendim, şeriatız mı? <Gülüyor> Şeriatınız olsa onun başı mı? <Gülüyor> Bizim <Gülüyor> arkadaşlarımızın çoğu ailesinin kafasını katmış. O yarmış bunu da bana temiz yapsın diyor olur mu bu Allah? On da olmaz bu ya. Yani zamanı gidiyor merenti. Yani bacağını urdan aç, kafasını urdan aç. Setbil halde tadının dik karanlıkta oğlunun oğlunun şu kadar bir yani bir elbasmı dedi şey onlar bir elbasmı açıp olsa. Hitat, namaz bir hit'at, namazlısı bir tecevka bulurmak. Çünkü sert bir yok. Öyle değil mi yani? Kanaatımız ne vursa? Saçının ıı, saçının bir el basımı, gökte biri açık olsa, kılsa namaz olur mu? Buna fıkran diyelim. Kulağı bir ağzadır, gökte biri dışarıda görürse olur mu namazı yani? Olur mu? Kusen o kullukum rahim ve me kullukum mes'ulun anraiyyeti. Her çoban gittiği oyundan sual olunur. O aile yarın yakana yapışmaz mı? Sen ne benim başımı öttürmedin? Yemeğe dussuz bir şey sen olmadık başıma musibet getirirdin. Nenin şeriatını sen düzetmedin? Değil, acaba huzuri ilahiyede yakamızı tutmaz mı? Şeriata muhalif hareket varmak kadar olsa, misyah-ül kulübde konuştun herhalde, varmak kadar şeriata tarikatını uçarım. O da öyle olur. Bakalım ise mağri bile kadar tarikata uzaklaşmış olurum. Ben neyle misal edeyim? Çok misal değilim. Çünkü e, gayet şeyde bulunuyorum. Ümmü yerde, yerde. Onlara anlatacağım diye tüm misala döküyormuşuz. Şu evin zemin katı şimontadı demirleriyle donmayınca yani kuvvetli üstüne bina çıkar mı? Daha bunun üstüne çıkar mı? 12, bundan ne kadar sürgün geçiyor. Sayın Yollar 11 olmuş efendim, 12 olmuş. Üst, üstüne yığılır mı bina temel iyi olmazsa? Şeriat temeli iyi tutkun olmazsa üstünde tarikat cebati verme. Sabahından bir ziyaret çatlamış. Şeriattan bir ziyaret çatlamış. Alp etsin, hep gelinler. İm, yen, Bu bir şey yok canım, niye ineceğim? Yavrum, şeriat çatlamış. Yani aşağıdaki zemin kalp çatlamış. Yıkılacak yakında ya. Onun için babam bizi hep birbirimizle arkadaş ederdi. Yani ben ne şimdi arkadaş edeyim? Allah rızası için verdik biz. Ben yani mukalifi şeriat bir şey yapar da demezsen, seni huzuri ilahiyede yakalarını tutarım diyeceksin. Seni nefsin aldatmış olabilir. Sınırda değiştirin. Yütreyi çektiğinde birkaç tane iplik kıracak şekilde hakkını dılzay eden. Terazını dağıtarsana, terazının gözünü silmen <gülüyor> veriyor birisi. ilahe <gülüyor> illallah. Muhammed Ressulallah ya Ahmed, La ilahe illallah Muhammed Ressul. Dilini gösteriyor. Dedik, bilmiyorlar da ne atıyor. Allah Allah geldi ya. Başka şey alimana açılıyor. Onu ona geldim mi? Dilini gösteriyor. Dedik, bilmiyorlar ki elinizde Allah'a iman vermesin. Kardeşim <gülüyor> neyin için gerirtilmiyorlar? Hadi de biz anlayalım da biz bu hale ayet edelim de biz de senin gibi imansız ölmeyelim. Ben bakkal bunda yiyorum. Terazımın gözünü sabın verdik süre, pirinç verdik süre şöyle, tozu silmezmişsin. Şuraya koyduğumda bir toz ağırlığınca zayi ettiğinden tiral terazının dili dilimi tuttu da delirttirmiyor diyorum duymuyor mu diyor <gülüyor> ben açıktan gördüm pederim açıktan görmüş posküvenle bazı diyor Mehmet amca buyuruyor La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gidinirse dememdeyse küfre varlar <gülüyor> okumak için bir dinle, anca işaret edilir. Vallahi ney, ney, daha doğarlar, ağılda da burada dururlar diyor, diyor. ilk küfür söylüyor diyor. Babam çok çalışmış, sen gülündür ağlamaya başlamış, ya kendin de düşünüyor, onu da düşünüyor, geliyor adam. Mehmet amca buyurunca diyor, görüyor beni diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah oca çalışma yürütmüyorlar ki. Çalışma ya. bir şey ya fırlarım ağlamaya başladım. Çığır, yahu bu adam nasıl bir adam? Daha camide gören yok oluyor. Diyor. Rahmana keyfi ilmemiş bir adam. Çaşkın et namazını ama korkuluyor, korkuluyor. İmanla gidermiyiz kime? Nezmet mi? Nezmet'in kardeşimiz doktor, İstanbul'da. Efendimiz de var. Yaniye git. Ben ona illallah varmış efendim size. Şey İyiyim. Şey, Diyor ki bir bazı besin hasen efendim. Millet. Millet. Millet. Nasıl yedirme? Gelmiyor efendimiz bazı besin. Bu sen çatın mı lan? Huzurdan nasıl bahsediyorsun Allah aşkına yapma. Yerlecağım. Tahtiyorum işin. Cevetimem ya ut. Yapsın başka. Ya da motorum. Fisi efendimizin. Ah, burada kal. Vallahi sok. Ey azizallahın Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِ مَحَاشَعُونَ O oh, da okudum, bir gürültü çok yakın oldu ondan. Dışarıda mübarek sahade verir ya, orada kulakları kaparacak bir gürültü var. Efendimiz de ben neler gördüğümü haber gelsem suhbet yeter ya. Oh. Bu hatırıma geldi. Muhaqqaq, selah buldu, kurtuğundan kurtuldu, umduğuna nail oldu. Kim? Fattetle hal mü'minin. Mü'min olanlar, <gülüyor> elhamdülillah.